Bir kimsenin hali ne durumda olursa morgeç sistemiyle ev alması caiz görülebilir. Şimdi yurt dışında kiralar gerçekten çok yüksek olduğu söyleniyor. Din işleri yüksek kurulu bir zamanlar şöyle bir fetva vermişti. Kiraların dayanlamayacak kadar, üstesinden gelinemeyecek kadar çok yüksek olduğu yurt dışında... Kişinin düşük taksitlerle, morgüj sisteminden yararlanarak kredi kullanması başka evi olmayan kimseler için caizdir. Evet. Dolayısıyla kişinin eğer evi yoksa, mütevazi şartlarda bir ev alabilmek için morgüj sisteminden yararlanabilir yurt dışında. Evet, o da yurt dışında diye paranteşinde zaten belirtiyorsunuz. Zaten yurt Türkiye... içine oradan bir kredi sağlanmaz zaten. Yani, evet. yani hocam.